Türkiye, hazineye para sağlayabilmek için bilmeden çevreci oldu. Uluslararası Para Fonu IMF ve Dünya Bankası'nın pazar günü Washington'da sona eren bahar toplantılarında konular arasında fosil yakıtların sübvansiyonu da ele alındı. Ekonomilerin ekolojiye uygunluğu için ülkelerin akaryakıt fiyatlarını sübvanse etmesine nasıl son verilebileceği tartışıldı. Türkiye, başta Dünya Bankası'nın Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, uluslararası ekonomistler tarafından enerji politikasında Dünyaya model olarak sunuldu. Türkiye, gezegenin kaynakları açısından sürdürülebilir olmayan büyüme politikalarının sonuçlarını önceden kestirip çevreci politikalar geliştirdiği için örnek olmalıydı ama arkada yatan neden başkaydı. Esasında Türkiye bu işi çevreyi değil hazineyi kurtarmak için yaptı. Ama bu sayede istemeden çevreci ülke haline geldi. Bugün Türkiye dünyanın en pahalı benzinini satarak fosil yakıt tüketimini güya azaltıyor. Ancak yerine daha tasarruflu alternatifler koymuyor. Büyük hacimli motorlara yüksek vergiler koyarak karbon emisyonu yüksek araçların cazibesini azaltıyor. Ancak öte yandan sokaklarda bu vergilere rağmen Avrupa'dan daha fazla büyük hacimli spor ve güya arazi arabaları görüyor. Hibrit arabaları ise hiç rastlamıyoruz. Gerçi otoproduktörlük uygulaması yani kojenerasyona imkan vermesi ya da güya rüzgar enerjisi yatırımlarına kredi kolaylığı gibi yöntemlerle çevreye uyumlu projelerin önünü açıyor. Ancak rüzgar santrali kurmak isteyenler Bir sürü bürokratik engelle karşı karşıya kalıyor. Vergi ve enerji politikasıyla Zakhaun dediği gibi dünyaya örnek olup olmadığımıza siz karar verin. Neden hala yenilenebilir enerji kanununa yapılacak değişikliklerin de çıkmadığını kendimize sorabiliriz. Kömürü destekleyen Dünya Bankası'ndan önce bu konuyu Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına sormak daha doğru olur. Tortum Şelalesi mahkeme kararı ile sadece ilkbaharda değil her mevsim akacak ve hiç kurumayacak. Tortum Şelalesi'nin suyu 1960'da kurulan hidroelektrik santral nedeniyle sadece ilkbahar mevsiminde akıtılıyordu. Tortum Gölü'nden beslenen şelaleye elektrik üretimi nedeniyle 9 ay su verilmiyor. Birinci derecede doğal sit alanı olarak tescil edilen Tortum Şelalesi'nde 22 metre genişliğindeki su 48 metreden düşüyor ve üzerinde sürekli gökkuşağı oluşuyor. Şelalenin tam karşısında bulunan Çağlayan Köyü muhtarı Osman Baykal, 14 Aralık 2009'da mahkemeye başvurdu. Davada sunulan bilirkişi raporunda su kısıtlamasının hem jeomorfojik yapıya zarar verdiği hem de ekolojik dengeyi bozuğu belirtildi. Tortum Şelalesi'nin geleceğini ilgilendiren karar 21 Ocak 2010 günü çıktı. Yarım asırdan beri ziyaretçilerin kuru halini gördükleri çağlayan artık her mevsim akacak ve doğa zarar görmeyecek. Üzücü bir haberde Ulu Kışla'da siyanür altın madenciliği faaliyetleri yürüterek toprağın altını üstüne getirmeye çalışan maden şirketi, kendisini köylülerden korumak için 60'a yakın güvenlikçi işe aldı. Güvenlikçilerin ilk işi 22 Nisan 2011 sabahı itibariyle maden sahasına gelen toprağın koruyucuları olan köylülere saldırmak oldu. Bu şiddeti şiddetle değil, güçlü bir şekilde kınıyoruz. Avrupa Birliği liderleri Aralık 2008'de yeni bir yenilenebilir enerji önergesini kabul ettiler. Buna göre 2020 yılına kadar her üye devletin ulaşım yakıtlarının %10'unu aralarında biyo yakıtlar, hidrojen ve çevre dostu elektrik üretimi sağlayan yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaları gerekiyor. Euractiv'in bu konuda yaptığı haber ise şöyle. Yönergede ayrıca biyo yakıtlar için sürdürülebilir kıstasları da belirleniyor. Birliğin biyo yakıtların fosil yakıtlarıyla karşılaştırıldığında karbon çıkışını en az %35'ini azaltacak şekilde kullanılmasını öngörüyor. Rakamın 2017'de %50'ye 2018'de %60'a çıkarılması hedefleniyor. Ancak biyo yakıt üretiminin arttırılmasının ormanlık alanların yok edilmesini tetikleyeceği ve gıda güvenliği üzerinde ciddi sonuçları olacağı, yakıta dönüşecek tarım mahsullerinin diğer ekim alanlarında yaygınlaştırılacağı gibi ciddi endişeler var. Burada tabii ki atık yağlardan elde edilen biyo yakıttan değil, mahsul yetiştirilerek yağlı tohumlardan elde edilen biyo yakıtlardan bahsediyoruz. Chernobyl'in yıl dönümünde gerçekleşen eylemleriyle bugünkü haberlerimizi bitiriyoruz. Greenpeace aktivistleri Fransa'nın Nice kentinde nükleer santral bacısını temsilen kurdukları kulede maskeler takarak nükleer enerjiye hayır dediler. Öte yandan İspanya, Alabala'da yaklaşık bin kişi nükleer atıklara karşı gösteride bulundu. Büyüyen muhalefete rağmen İspanyol hükümeti halen nükleer atık depolama için hangi kentin kullanacağını tartışıyor. Bir başka protesto haberi ise Hollanda'dan. Greenpeace, Nijmegen kentinde yapılan işçi konferansında nükleer santraller için hayır oyu kullanılmasına yönelik eylemde bulundu. Böylece işçilerle Yeşil Hareket arasında da bir bağ kurulmuş oluyor. Bu bağın gitgide güçlenmesi tabii ki çok faydalı olur. Siz de nükleer denilen kabusa dur demek istiyorsanız Greenpeace kampanyasına destek olun ve nükleer.greenpeace.org adresine girin nükleer santrallere karşı imzanızı atın. Sağlıcakla kalın.